Resulü ve Vesselam'dan Resul çok güzel sözler gelmiştir. Başka hadis kitaplarında bunu zor bulursunuz dedim. Bu tür rivayetler diğer hadis kitaplarında terpiştirilmiş. Mesela bir namazdan bahsedilirken evinizin önünden bir nehir aksa bunu kitabı salakta zikretmiştir. Veyahut bir babında, iyilik babında veyahut edepte veyahut sünnette, veyahut Bedül Halk dediğimiz baplarda zikredilmiş. Ama İmam Tirmizi, Allah kendisinden razı olsun, hasreten bir misal babı açarak, belki çok değil, az rivayetler almış ama cidden insana özdü, tevhidi anlayacak, İslam'ı anlayacak, cemaati anlayacak güzel sözler Allah Resul'dan nakletmiştir. Birinci rivayetimiz nevat bin Siman el Allah kendisinden razı olsun, kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle nakletmiştir, Allah doğru yola dair bir misal verdi. Yolun iki kenarında iki duvar, bu duvarların açık kapıları ve bu kapılar üzerinde örtüler vardır. Bir çağırıcı yolun başında, bir çağrıcı da onun birinci başının üstünde şöyle bağırırlar. Allah selamet evine, cennete davet ve dilediğini doğru yola hidayet eder. Yolun iki kenar üzerinde kapılar, Allah'ın hududu yasaklarıdır. Bir kimse örtüyü açmadan Allah'ın yasaklarına düşmez. Onun birinci çağrısının üstünde çağıran kişi, Rabbinin vaizi evet hadisi şöyle baştan tekrarlarsak kardeşlerim bakın Allah doğru yola dair bir misal veriyor ve yolun iki kenarında iki duvar ve bu duvarında açık kapılanın olduğunu söylüyor yani duvar dediğinde nedir? bir bentir bir sınırdır yani insanın Buradan bu yanıya, buradan bu yaniye geçmez. Ya da buradan git tipinde bir duvar. Bu duvarların açık kapıları ve bu kapıların üzerinde örtüler var. Ve aynı zamanda da buraya davet eden insanlar var. Yani bu sınır dindir. Çağıran da nedir? Peygamberdir. çağrılan yer de cennettir. Ve örtüler vardır. Yani Allah'ın hudutları vardır diyor. Bu örtüler nedir? Zinaya yaklaşma. İç, içme, Doğru sözde doğ. ol. Yalan söyleme. Hırsızlık yapma. Haksızlık etme. Bunlar nedir? Hep kapalıdır. Açtın o örtüleri. Bu Allah'ın hududunda ne yaparsın? sinersin diyor. Evet. Burada tercüme ederken çağıran kişinin üstünde de bir şey vardır. Rabbinin vaizi yani vicdandır derken bu da imandır nasıl ki insan iyilik yaptığında içine bir ferahlık, bir sevinç kaplıyorsa, e, günah işlediğinde veyahut yanlış bir şey yaptığında insan içi sızlıyorsa, bu nedir? İnsanın imanından kaynaklanan bir şeydir. Ama topluma gittiğimizde bakın, toplum ne der? Hiç mi vicdanın yok? Onlar da imanın adını vicdana yükseltmişlerdir. Vay vicdansız! Hiç vicdan kalmamış, Vicdanın yerini çevirin. Vay imansız. Hiç mi imanın yok senin? Bunu söylediğin zaman karşıdaki hemen kendine ne yapar? Çekip bize verir. Ama vicdansız dediğinde aynı vurguyu ne yapmıyor? Yapmıyor. İmansız dediğinde yapıyor. Onun için demek ki biz örtüyü ne yapmayacağız? Kaldırmayacağız. Evet. İkinci rivayet zayıf olduğu için nakletmeyeceğim onu. Üçüncüsü İbn-i Mesud'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Kendisi Aleyhisselatü akşam namazı kıldıktan sonra kalktığını ve kendisinin elinden tutarak Batha deresine çıktığını, orada oturduğunu, sonra çevresine bir daire çizerek şöyle bu çizgiden zilnar ayrılma. Yani şöyle daire çiziyor, içine oturuyor ve sen bundan ayrılma diyor. Sakın bu çizgiden dışarıya çıkma. Çünkü bazı insanlar, gel, bazı varlıklar gelecek. Onlarla da sakın konuşma. Çünkü onlar seninle konuşacaklardır. Ve aleyhissalatü vesselam İbn Mesut'u olduğu yerde bırakıyor ve gidiyor. Sen diyor çizginin içinde oturmaktayken saçları ve cisimlerinin rengi bakımından Sudanlı siyahilere benzeyen bir takım kişiler yanıma geldi. Avret görmüyor, avreti örten espatta görmüyordum. Bana kadar dayandılar fakat çizgiyi geçemediler. Sonra aleyhissalatü vesselama doğru çıkış yapıyorlardı. Nihayet gecenin son kısmı olunca artık onlar gelmediler. Fakat Allah Resulü geldi. Ben ise hala oturmaktaydım. Aleyhisselatü Vesselam bütün gece kendimi ayakta görüyorum buyurdu. Sonra yanıma benim çizgi çizilen dairemin yanına girdi. Dizimi yastık yaparak uyudu. Bu gelen varlıklar cinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara dinlerini anlatmıştır. Aleyhisselatü Vesselam uyuduğu zaman üfler gibi solurdu. Yani horlardı. Ben oturmakta ve aleyhissalatü vesselam da dizimi yastık yapmış uyumaktayken üstlerinde beyaz elbiseler bulunan bu sefer bir takım kişiler ansızın gözüme ilişti. Onlardaki güzelliği Allah bilir. Bana kadar vardılar. Onlardan bir kısmı aleyhissalatü vesselamın başucunda bir kimse de ayak ucunda oturdu. Sonra kendi aralarında şöyle konuştular. Şimdi böyle bir varlığı sizler görseniz bizler görsek ne yaparız? Zor bir durum değil mi? Zor evet. Bakın o çok güzel varlıklar kendi aralarında şöyle konuşuyorlar. Hiçbir kul görmedik ki bu peygambere verilen ona da verilmiş olsun. Onun gözleri uyur ama kalbi ne atmaz, Uyumaz. Ona da bir misal zikredelim. Bir büyük lider misali ki bir köşk yaptırmıştır. Buna dikkat edin bu misali. Asıl hadis yeri burası. Sonra bir sofra kurmuş. Büyük, bütün halkı yiyecek ve içeceğe davet etmiş. Sonra her kim o seyyitin davetine icabet ederse yemeğinden yer ve içeceğinden içer. Ve her kim de bu davete icabet etmezse ona ceza ve azap verdiler. Yani bir büyük var, yedi, büyük bir sofra kuruyor, diyor ki git bütün insanları ne yap? Çağır. Yemeğe çağır. Kim yer içerse ona ne var? Mükafat var. İcabet etmeyenlere de ne varmış? Hem yemedikleri gibi hem de bir de ceza var. Mütakiben dayıldılar. Bu sırada. Ali Selatü vesselam uyandı. Ve bu kişilerin söylediklerini işittim. Onların kim olduğunu biliyor musun dedi? Allah ve Resul en iyisini bilir dedim. Ali ve vesselam onlar Allah'ın melekleridir. Peki zikrettikleri misali ne olduğunu bilir misin diye sordu. Ben yine Allah ve Resul en iyi bilir dedim. Buyurdu ki Rahman olan Allah cenneti yaptı. Kullarını cennete davet edecek. Her kim Rahman'ın çağrısına icabet ederse cennete girer. Her kim de icabet etmezse Rahman onu cezalandırır ve ona ne yapar? Azap eder buyurmuştur. Bu hadisin Bukhari ve Müslüm'deki ziyadelikleri diğer varyantlarını şöyle hatırlayacak olursak orada bir kral veyahut bir büyük adam büyük bir köşk yaptırmıştır saray yaptırmıştır. Kapılarını her tarafına koymuş. İçeride yemekler, içecekler yaptırmıştır. Bir münadi göndermiş. Bütün halkına atmıştır. Oraya davet etmiştir. İşte o Allah'tır. Köşk, dindir. Davetçi ise peygamberdir. O davet edilen yerse nedir? Cennettir. Kim o davete icabet ederse cennete girer. Allah'ın rahmetine ne olur? Gark olur. Kim de davetten yüz çevirir yani peygamberin davetine ona da Allah ne yapar azap eder, cehenneme ne yapar koyarsın. Şimdi kardeşlerim neden böyle bir misal veriliyor? Neden gözümüzün önünde gördüğümüz, akıl edebileceğimiz bir şeylerden misaller veriliyor? Şöyle bir düşünmek lazım. Birinci rivayette, Hepimiz gözümüzün önünde bir duvar, bir engel görmüyormuş, görürüz. Her duvarın ilerisinde bir kapı, gerekirse kapıda nöbetçi bir münadi görmüyormuş, görürüz. Veya bir arabayla yolculuk yapan yoldaki kurallara ne yapıyor? Uyuma mecburiyetinde hissediyor. Veya uymasa bile dört yıl adına geldimi, gelen oradaki lambalara ne yapma, riayet etme mecburiyetinde hissediyor. Uymadığında ne olur? Muhakkak mala veya cana bir zarar getirir. Yani konan kurallara insanlar uymadığında muhakkak ne yapıyor? Sıkıntı geliyor. İşte Allah Azze ve Celle'de koyduğu kuralları yapılmasını istediği şeyleri ne yapıyor? Yaptığında sana hayır var. Terk ettiğinde ise onun sana hiçbir hayır nedir? Yoktur değil. Aynen bu rivayette bakın e, kimileri cinlerin varlığını ne yapar? İnkar ederler. Yoktur derler. Özellikle mutezile dediğimiz insanlar. Ama burada e, daha geniş diğer hadis kitaplarında gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la cin gecesinde beraberdim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara gitti ne yaptı? Dinlerini öğretti. Onlara şunu şunu şunu söyledi bize de geldi şöyle şöyle şöyle dedi. Onların yiyeceklerinin şu, hayvanların yiyeceğinin şu olduğunu istinca yaptığınızda kemiklen, tezekten istinca ne yapmayın? Yapmayın. Çünkü bu cin kardeşlerinizin yiyecekleri ve biniklerinin yiyecekleri demiştir. Ve birçok onlarla alakalı meseleler söylemiştir. Demek ki cinlerin de inananları küfredenleri neymiş? Varmış. Ve dikkat ederseniz burada yine hadiste e, gözden kaçırılmayacak yerlerden bir tanesi Allah Resulü ve Vesselam şöyle bir daire çiziyor. Ne diyor? Sakın buradan dışarı çıkma. Onlar da buradan içeriye ne yapamaz? Giremezler. Yani demek ki Allah'ın ayetlerini okuyarak bir daire çizip girdiğinde orada insan ne yapıyormuş? Selahdaymış. Bir tarihte bir yerdeydik. Gece bir garip garip işler olmaya başladı. Aynı böyle akika yemiştik. Ve arkadaşlar da alel yediği kemikleri sağa sola atmışlardı. Gece çok anlamsız şeyler olmaya başladı. Mesela ben de bir aldığım için diyorum. Ayağa kalktığımda resmen bir yumruk yedim yani bir güç ama kimin vurduğunu ne bir cisim gördüm ne bir şey. Direkt nakalt ediyorsun. Ee, bazı kardeşlerde de garip garip haller oldu. Hemen bir araya toplandık. Korkmayan birkaç arkadaş benimle kalktık. Şöyle bir daire çizdik. Arkadaşlarım hepsi besmele çekip oraya girdi. Bizler yerde ne kadar kemik varsa hep şeyleri topladık. Bir kütüye şöyle dizdik ne olacak diye. Sabah baktığımızda Kütükte hiçbir kemik kılmamıştı. Hiç bizde de bir şey olmadı. Yani demek ki din arkadaşlar o gün oralarda gezmişler. Çünkü yiyen arkadaşlar da oturduğunu sağına soruma kemikleri atmışlardı. Kim bilir artık ne düşündüler. Yiyeceklerini alacağımızı zannettiler. Ama bizimle bir şakalaştılar yani. Böyle devamı olmadı. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir daire çizip oraya girene onlar ne yapamaz? Giremez. Siz de oradan ne yapmayın? Çıkmayın. Sen de onlarla konuşma diyor. Fakat i̇bn Mesud onları ayağın beyan ne yapmıştır? Görmüştür. Ve ikinci de melekleri de görmüştür. İkisi de başucuna gelerek Allah Resulü hakkında ve vesselam hakkında bazı sözler söylemişler. Çünkü Allah Resulü her ne kadar insan olsa onun uyuduğunda gözleri uyur ama kalbi ne yapmazdı? Uyumazdı. Bu özelliğinden ne yapmışlardır? Bahsetmişlerdir. Ve neticede e, bu verilen misali vermişler ve bir köşkten, bir yemekten, bir davetten bahsetmiştir. Ve dünyayla özdeştirmiştir. Bakın dikkat edin. Yemek gözümüzün önünde bir şey değil mi? Var. Ama ziyafetle normal evindeki yemek aynı mı? Yok. Ziyafette de bir özelliği vardır. Özellikler ne vardır? Et vardır. Yani kuzu vardır. Artık değişik bir şey vardır. Bu insanın ne yaparak hoşuna gitmiştir. Bak verilen misal de insanın hoşuna gidecek şeylerden. Yani senin cezbedecek, ilgi dairene çekecek şeylerden. İşte kim buna davete icabet ederse Nasibini ne yaparmış? Yermiş ama buradaki nasip aslında cennetten ne yapıyor? Bahsediyor. Ama kimde gelmezse yemezse cezanın da yani cehennemin de ona nedir? Hak olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi şu gelecek rivayete çok dikkat edin. Bunun numarası 3022'dir ve cidden tevhitte, amelde, İslam'da çok önemli bir rivayettir bu el-haris, el-eşari'den geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. E, hadise girmeden önce şöyle bir açıklama da yapayım kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer peygamberlere ayrı bir şeyi vardı. Üstünlükleri. Bunlardan birisi neydi? Bir peygamber bir mahalleye gelebiliyordu, aynı anda öbür mahallede bir başka peygamber ne yapabiliyordu? Olabiliyordu. Yani aynı asırda belki yüzlerce bir peygamber nedir? Var. Allah Resulü ise ve vesselam, bütün ümmete, kıyamete kadar gelecek insanlığa gönderilendi. Ve diğer peygamberlere baktığımızda, ister Kur'an'da ister hadiste ki bunda da gelecek bu rivayette, Aynı anda birbirlerini gördüğünü, konuştuklarını, muhabbet ettiklerini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Mesela İbrahim'den Lut, İsa, İsmail, Nuh, Adem'in çocukları, e, e, İsa, e, Yahya, Zekeriya, İmran, bunlar birbirlerini ne yapmışlar? Çoğu Musa, Harun, Şuayb aleyhisselamlar, Allah kendilerine salatı selam etsin. Bunlar ne yapmış? Birbirini görmüşler. Ama Ali, vesselam Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar. Şimdi bu rivayetimiz ise Allah Zekeriya oğlu Yahya'ya beş emir veriyor. Bunu İsrailoğullarına naat, git anlat. Bunları tebliğ et. Zekeriya oğlu Yahya bunu biraz ağırdan alıyor. Yavaştan davranıyor. Bu emri İsrailoğullarına anlatmakta. Meryem oğlu İsa diyor ki sen ya bu Allah'ın emrettiği beş şeyi Zahiroğlu'na anlatırsın ya da ben çıkar onlara ne yaparım bunu anlatırım. Zekeriya oğlu Yahya diyor ki sen böyle deme. Ben çıkar onlara ne yaparım anlatırım sen böyle yapmak Ve bakın bu beş kelime hususunda onlara neler emrediyor. Evet insanları Beytül topluyor, mescit doluyor ve Yahya şöyle diyor. Allah size beş şeyi yapmanızı emretti. Alo. Buyurun. Anlamadı. Canım öyle istedi şimdi. Hı -hı. Evet Kardeşler, rivayetimizde aynı böyle bir rivayet dedik. Yani aynı anda peygamberler birbirlerine ne yapıyorlar? Görebiliyorlardı geçmişte. İşte Zekeriya oğlu Yahya'yla da Meryem oğlu İsa teyze çocuklarıdır. Ve aynı anda da ikisine de Allah ne yapmış azze ve celle yani. peygamberlik vermiş. İkisi de birbirini ne yapan? Gören insanlar. ve evet. e Bu rivayette de e, İsa Aleyhisselam Zekeriya oğlu Yahya'ya Allah'ın emrettiği beş şeyi ya insanlara anlatırsın ya da ben bunu insanlara anlatacağım deyince e, Zekeriya oğlu Yahya demiştir ki sen bunu yapma. Eğer sen böyle yaparsan yere batmaktan ya da helak olmamdan korkarım demiştir. Çünkü Allah'ın emri yerine getirilmediğinde muhakkak nedir? Bela vardır. Ve insanları Beyt-i Maktis'e toplamış. Bütün insanlar toplanmış. Onları topladıktan sonra bakın Allah'ın emrini onlara tevdi etmiş. Demiştir ki Allah Azze ve Celle sizlere şu beş şeyi emretmemi bana bildirdi. Bakın bunlardan birincisi bütün peygamberlerin havunilerine söylediği birinci söz nedir? Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şey şirk ne yapmayın? hoşmayın. Birinci şart bu, budur. Bakın bunu da, gerçi sizler başını kaçırdınız ama misal bakları diye başladık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlar daha iyi anlasın diye birçok şeyi ne yapmıştır? Misal vererek konuları anlatmıştır. Bakın bunda da şirkin misalini bize anlatırken sizin diyor bir köleniz olsa, deseniz ki işte iş, çalış işte yer burada kazandın, ye iç ücretini getir, Hı. bana ve ben desem ne yapayım azat edeyim deseniz o diyor çalışıp kazansa sizin gösterdiğiniz yerde yiyip içip yatsa Ücretini size değil de başkasına verse siz bundan hoşnut olur musunuz? Evet. Olmazsınız. İşte şirkin misali nedir? budurdur Bakın köydeki bir çobanın da dağdaki bir çobanın da bir valinin de şehirdeki anlayacağı nedir? Bir misaldir bu. Yani itaat, isyanı çok rahatlıkla anlayabilecek. Aynen dünyada yediren İçiren, hayat veren, sıkat veren kimdir kardeşler? Allah, Allah. Allah Azze ve Celle gökten rahmetini indiriyor. Yerden türlü türlü yemişler çıkartıyor. Ve bunların karşılığında bizden istediği sadece ne var? Şükür, ibadet. Eğer biz bunu Allah'a değil de gayrısına yapıyorsak, işte şirkin misali neymiş? Bu. Çok basit bir diller ne yapıyor? Anlatıyor. Ve buradaki misalde de Allah bizleri beri buyursun. Tevhid'den bizi de neslimizi de ayırmasın. İşte şirkin misali de nedir? Budur diyor. Aleykümselam var abi. Derslerde pasam olmuş herhalde abi. Kimin? Ne pasıraması? Şey. E. Selamlar abi. Tamam. De... Ve Allah size namazı emretti. Evet. Aynen Muaz'ın Yemen'e gönderildiğinde sen kitabehli bir kalma gidiyorsun. Ne yap? Onları Allah'ın birliğine davet edin. Şayet tutarlarsa ikinci emir neydi? Namaz. namaz. Burada da bakın her ümmete namaz ne yapılmış? Fars kılınmış. Şekli, vakti, vekat önemli değil. Bakın namaz, namaz. Namaz var yani. Namaz burada da nedir? Var. Ve bakın devam ediyor. Namaz kılarken yüzünüzü çevirip bakmayın. Çünkü Allah yüzünü namazında yüzünü çevirip bakmadığı müddetçe kolunun yüzüne diker, onun yüzünden ayırmaz. Yani aleyhissalatü vesselam namazda hırsızlık yapanı bilir misiniz diyor ya. Neydi? Tilki gibi sağa sola bakanın namazda hırsızlık yaptığını söylüyor. Demek ki namazda bizim bakacağımız yer neymiş kıble ciheti ve en fazla bakacağımız yer de selamahal. Burada olduğun müttetti Allah da sana rahmet nazarıyla ne yapıyor? Bakıyor. Eğer sen yüz çevirirsen Allah da senden ne yapıyor? çeviriyor. Yani namazda dünyayla alakamızı ne yapacakmışız? Kesecekmişiz. Orada da öyle. Bak bizim de nedir? Böyle. Ve hemen arkasından bakın ve Allah size orucu emrettirir. Aynı şekilde ta Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Şit Aleyhisselam'ın zamanından beri bütün ümmete oruç nedir? Fars kılınmıştır. Ama bir gün ama iki gün ama bir ay ama bir hafta ama üç gün ama oruç nedir? Evet. Bütün ümmetlere farzdır. Şit Aleyhisselam'ın kavminde nasıl farz kılınmıştı? Oradaki zenginler Fakirlerin halinde ne yapmıyorlardı Anlamıyorlardı Onları yedirip içirmiyorlardı Allah Azze ve Celle Sadece o zaman orada Zenginlere farz kılmış Fakirlere kılmamıştır O gün onlar dört öğün yemek yerlerdi İki öğün yemeği onlara ne yapmıştır Yasaklamıştır Ta ki açlığın halini anlasınlar da Fakirlere ne yapsınlar? Göz kulak olsunlar, onlar yedirip içirsinler, yardımcı olsunlar diye. İlk orucun fazliyesi nedir? Böyledir. Bakın burada da orucun misalini veriyor. Bir grubun arasında olup beraberinde bir kese ve kesenin içinde misk bulunan bir kişinin misaline benzer ki, onların hepsi hayran olur veya o kesenin kokusu kendisini hayran eder. Oysa oruçlunun kokusu Allah Allah indinde mis kokusundan daha hoştur. Şimdi Allah hepinize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnsan aç kaldığında açlıktan nefesi kokar kardeşler. Herkes bunu bilmeyebilir. Bazen mesela ben Hacı Bayram'da olduğum için Hacı Bayram genelde biliyorsunuz ihtiyaç sahibi olan insanların akın akın geldiği, ihtiyacının giderilmesini aradığı yerlerdir. Böyle yerlerde hakikaten ihtiyaç içinde olup da böyle naçar kalmış gelen bazı insanlar var. Vallahi konuşurken bir şey isterken kokusundan orada bazen duramıyorsunuz. Ağız kokusundan. Yani açlıktan insanın vücudunun damarları ne yapıyor? Kokuyor. İşte Oruçlu olan insan da aç olması hasebiyle ağzında koku olur. Buradaysa oruçlunun ağız kokusu Allah indinde mis kokusundan daha güzelce diyerek ne yapmıştır? Onu yumuşatmıştır. Tiksinmeden, iğrenmeden insanı ne yapmıştır? Çekip almıştır. Evet. Bu da çok güzel misallerden bir tanesi. Bakın. Allah diyor size sadakayı elde bunun da misalini dikkat edin kardeşler. Size düşman olan bir kavim sizi esir aldı. Elinizi arkadan bağladı. Tam boynunuzu vuracak. Yani artık dünyayla ilişkiniz ne yapılıyor? Kesiliyor. Size dediler ki malını ver. Kurtul. Nasıl malınızı verip kurtulursanız işte sadaka'nın misalde böyle Yani vermiş olduğun bir sadaka seni aynı hayatını nasıl kurtarıyorsa bir adamın malını vererek verdiğin sadaka. Miktarı, misli, şekli önemli değil. Sadece burada sahibinin verdiğini, soleli ne yapmayacak? Duymayacak. Başa kalkmayacaksın. <gülüyor> ve sadece Allah rızası için vereceksin. <gülüyor> sadece Allah rızası İşte bu da seni ne yapıyor? kurtarıyor. Evet. Ve yine ee... ve Allah size zikretmenizi emrediyor. Yani her halükarda Rabbinizi zikretmeyi. Şimdi zikir kelimesini tabi herkes kendine göre ne yapmış, yontmuş, anlamış. Mesela edepsiz yükseller gibi yükselmeye çalışanlar gibi insanlar ya şu konuşmada bir zikir demiş. Namazı bile ne yapmışlar? Terk etmişler. Veyahut bazı insanlar La ilahe illallah deyip böyle sağdan alıp sola verip anlamsız şekiller yaparak Allah'ı zikrettiklerini zannetmişler. Kimi Aynı duyuyorsunuz bakın 3-4 yerde düğün var. İnsanlar davul olan bir araya gelip yüksek seslerde bir şeyler çalma, kol kola girip dans gibi bir şeyler yaparak e, eğlendikleri gibi birileri de bir araya gelip sesli, sessiz, ayakta, cemaatlan veya serdi veya da başlarına bir şey örterek e, Allah'ın adını anmanın zikir olduğunu ne yapmışlardır? zikretmişlerdir. Halbuki zikir Allah'tan gelen bütün emir ve nehi manzumesidir. Yap dedikleri ve yapma dedikleri hepsi nedir? Zikirdir. İbadetlerimiz bir zikirdir. Şuradaki sohbetimiz nedir? Bir zikirdir. Bunların hepsinin emir ve nehi manzumesidir. İşte bakın zikrin misalini nasıl veriyor? Bu misalleri Allah peygamberine, peygamberi de kavmine söylüyor bakın. Bunun da misali diyor, sizi diyor bir düşman kovalasa, tam yakalayacak, öldürecek. Sağlam bir kapıya hemen girip kapıyı verip de diyor, düşmanla aranızda sağlam bir kale kalırsa diyor, işte zikrin misali bu. Yani Allah'a sığınmanın, Allah'ı anmanın, Allah'ı zikretmenin misali dinde neymiş? Bu. Yani bir düşman var. Yani şu an düşünün Allah'ın veya Resul'ün sözlerini söylemesek. Boş şeyler konuşsak. Kimi memnun olur, kimi olmaz. Kimi güler, kimi üzülür, kimi içinden başka şeyler düşünür, kimi dışından, kimi de birilerinin yaptığı gibi burada güler oynar, yarın husumet olduğunda daha değişik bir şeyler ne yapar? Ortaya koyar. Hiç önemli değil. Ama Allah'ı zikrettiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Allah kendisinden razı olsun. Kayseri'de bir Ali Hoca var. Harun Tanır. 7 sene Almanya'da kaldı. Avrupa'da bu. Arapçası da çok güzel. Çok ahlaklı birisi. Sen dedim nasıl kaldın? Nasıl becerdin bu kadar bu insanların içinde? Vallahi dedi bir ilkem var benim şeyin Hoca dedi. Bunu uyguladım. Ne yaptın? Bana kim şahıslardan sorduğunda dur. Bana dinimden sor. Ben de sana bir kelime öğreteyim. Allah helal olsun. Böyle. Demek ki dinden Allah'tan konuşma. İnsanlara hiç sıkıntı ne yapmıyor? Yapmıyor. Öyleyse bize de düşen neymiş? Allah'ın zikrinden başka konuşacağımız bir şey yok. İnsanları konuşma. Her zaman husumet kayıp ve artı bize Günahtır kardeşler. Ama Allah'a zikrettiğinde tam diyor bakın düşman yakalayacak. Yani öldürecek. Yakalayınca öldürecek. Kaleye giriyorsun, kapıyı kapatıp Onlarla aranda kale engeldir. İşte Allah'ın zikrinin misali neymiş bu. Allah hepimize rahmet etsin ve bunları harfiyen yerine getirmeyi nasip etsin. Bakın hadis bitmedi. Allah Resulü Han İsratü vesselam bunu Ümmetine güzel bir şekilde anlattıktan sonra ben de size beş şeyi emrederim diyor. Öbür peygamberin kavmine emrettiği beş şey neydi? Bir. Allah'a ibadetlerde hiçbir şeyi ne yapmayacaksın? Eş koşmayacaksın. Eş koşmayacaksın. Eş koşmayacaksın. İki. Bunu yaptı mı neydi? Namaz. Üç. Oruç. oruç, oruç. Dört. Sadaka, sadaka. Beş. Zikir. Bunların misallerine geriye dönelim. Şirkin misalini verdiğinde ne diyor? Köleniz Sizin var. bir köleniz olsa çalış, ye, it, yat ücretini getir ve ben seni azat edeyim desene o çalışsa, kazansa ücretini size değil de bir başkasına verse. Memnun olur musunuz? İşte şirkin misali neymiş? Bu Allah da memnun olmuyor. Sonra namazdayken dikkatimizi çektiği neymiş? Namazda yüzünüzü namaz yönünden ne yapmayacaksınız çevirmeyeceksiniz çevirirseniz Allah da evet. sizden ne yapıyormuş yüz çeviriyor ve orucun misalini verirken ne diyor ağız kokusu insanı ne yapar rahatsız eder işte bunda tiksinmeyi ne yapıyor? kaldırıyor. Mis kokusunda daha güzeldir diyor. Sadakaya gelince ne diyor? Esir olsanız elleriniz bağlandı artık kelle gideceğiz. Ver malını kurtul. Veriyor. Malını ne yapıyor? Kurtuluyor. İşte bunun da misali nedir? Budur diyor. Ve zikir de düşman kovalıyor. Tam seni yakalayacak, öldürecek sağlam bir kaleye giriyorsun. Ve apiyi kapatıyorsun, onlardan ne yapıyorsun korunuyor. İşte Allah bir şeyde misalde neymiş buymuş. Allah hepimize rahmet etsin. Amin. Ve bakın Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ben de size diyor Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emretti. Onlara da beş şey emretmiş. Bakın bize de bir dinleme, iki itaat, üç cihat, dört cemaat, beş dinleme, itaat, cihat hicret ve cemaat zira her kim cemaattan bir karış miktar ayrılırsa İslam bağını boynunda ne yapmıştır? Çıkarıp atmıştır ancak tekrar dönüp gelmesi müstesna her kim cahiliyet davasını iddia ederse o insan cehennem eğlendir bunun üzerine bir adam kalkıyor. Diyor ki, eğer Allah'ın Resulü yani bu hareketi yapan namaz kılsa, oruç tutsa yani İslam'ın bütün şeylerini yapsa yani hala cehennem ehli mi aleyhissalatü vesselam namaz da tutsa, oruç da tutsa ey Müslümanlar müminler Allah'ın kulları sizi adlandıran Allah'ın adıyla insanları ne yapın? Bahri. Evet. Hadis hakikaten çok önemli. Bütün insanlar dinlediğini zannederler. Bak ben 20 senedir davetçi birisiyim. Hep anlatırım. Ve anlattığım insanlara şöyle bakalım. Aleyküm selamlarımız. Dinleme akabinde neyi getiriyormuş? İtaatı. Eğer dinleyen birisi itaat etmiyorsa dinlemesinin de bir anlamı atmıyor Olmuyor. Aynen bizim hoş geldiniz. İmanı anlatırken ne diyorduk? Bunların üçü de birbirinin varlığıyla gündemde olan şeyler. Yani kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, yani tasdik ettiğini diliyle ne yapacak, söyleyecek. Ağzalar da bunu ne yapacak? Ya tasdikleyecek ya da yalanlayacak. İşte bu da o kişinin vasfını ortaya koyacak. Müslüman mı, mümin mi, kafir mi, müşrik mi, fasık mı? İşte burada da dinleme arkasından itaatı, hicreti, cihadı ve cemaati ne yapacak? Getirecek. Eğer bunlar yoksa, bunlar yoksa ve kim de, İslam cemaatinden ayrılmışsa bir karış dahi ayrılsa boynundan İslam bağına atmış çıkmış. Ve bakın aslı saadetten günümüze kadar olan Müslümanların arasındaki bütün bela musibetler bu yüzden. Ve şuradaki cümleye dikkat edin. Neden cemaatten ayrılma var? Her kim cahiliyet davası güderse o insan cehennem guruklarında. Nedir cahiliyet davası? He? Nedir cahiliyet davası? İslam'dan başka her davası. Kurulu düzeni bozma. Emre karşı çıkma. Allah'ın emir ve nehirlerinin dışına hareket edip kendi nefislerinin doğrunda gitmez cehenneme gitme. Sahabe kalkıyor soruyor. Diyor ki, onlar namaz kılsa, oruç tutsa da mı? Evet. Diyorsun. Namaz kılsa, oruç tutsa da. Ama döner gelirse, ve son cümleye çok dikkat edin. Demek ki herkes birilerini bir şeye davet ediyor. Ey Müslümanlar, ey Müminler her iki sıfatı da kullanıyor. Allah adına Allah'a davet edin. Yani ben seni bir şeye davet ediyorsam Allah için ve davet ettiğim noktada ne olacak? Allah'a olacak. Eğer böyle olursa hiçbir sıkıntı yok kardeşler. Ama davet aynen birçok sohbette zikrettiğim gibi hocaefendi Efendi çıkmış Ramazan'da Ramazanı kılın orucu tutun baş parnağıyla kendini göstermiş. Zekati verin <gülüyor> Davet davet derken eğer insanları Allah'a ve davet ediyorsanız bu bir fırka değildir. Haklıdır. Allah ve Resul'ü malzeme yapıp da şahsa çağırıyorsanız bu bir fırkattır. Oradan ateşten kaçar gibi kaçın. Hatta tek başınıza bile olsanız, hatta kılıcınız keskin bile olsa taşa vura vura köreltin. Oturun evinizde. Hiçbir şeye burnunuzu sokmayın, karışmayın. Çünkü bu sizin için nedir? Çok daha hayırlıdır. Çünkü ne kadar fitneye yaklaştınız o kadar dinden uzaklaşır. Fitneden uzaksın Allah'a yakınsın. Aleyküm selam. İşte burada da demek ki beş şey yaşarız. Aslında birbirinden farklı şeyler değil. Şirk koşma, hemen akabinden namaz, oruç, sadaka, zikir. Bunlarsa hemen o beş şeyin hemen devamı bakın dinleme, anladıktan sonra itaat etme, Allah yolunda sözle, bedenle, malla cihad etme, Allah yolunda malını, canını, her şeyini bırakıp hizmet etme ve cemaata nedir? Sıkı sıkıya sarılma. Rakabinde kim bundan, yani cemaattan bir karış ayrılırsa o da ne yapar? Cehenneme ayrılır. Allah Şimdi düşünün, bir Müslümanı düşünün, tek başına yolda gidiyor. Şirk, küfür, zina, birçok şeye bulaşabilecek bir ortamı düşünün. Aynı yerde iki Müslümanın yan yana yürüdüğünü düşünün. Tek yürüyenin günahıyla, işleyeceği günahla, düşebileceği günahla, iki kişinin düşebileceği aynı mı? Tek kişinin fazla. Onun için tek kalmamaya ve Allah için bir araya gelen insanlarla bir oraya, gelmeye gayret etmek zorundasınız ve burada dikkat ederseniz her kim cahiliyet davası istsa ederse cahiliye cehennem gruplarındandır ki cemaati bölen en büyük sebeplerden birisi budur ve bu cahiliyet gruplarından bir tanesi de ırkçılıktır kardeşler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ırkçılık yapan bizden değildir. ırkçılık üzerine uğraşan bizden değildir ırkçılık üzerine ölen de nedir? Bizden değildir diyerek ne yapmıştır? Irkçılığı yasaklamıştır. Bakın dünya milletlerinin içinde hemen hemen hepsinde ırkçılık vardır ama Türklerin Arapların kes üstün basar. Yani cidden çok çok üstün basar. Hatta bizim yaşamış olduğumuz şu ülkelerde hepiniz görmüşsünüzdür Tanrı Türk'ü korusun. Ya sev ya terken veyahut onun gibi sloganlar. Aynı şey Araplarda da öyledir. Onlar da kendilerinin hep nedir? Üstün ırk olduğunu söylerler. Diğer kafir milletlere bakın. Onlarda da bunlar nedir? hat safadadır. İşte bu cahiliye adetlerindendir. Almanlara bakın. Kendilerini dev aynasın. İngilizlerine bakın aynı. Yahudilere bakın. Onlar ayrı bir film. Kendilerinden başka kimse insan da görmez. Bunlar da hayvan derler yani. Hatta mahkemede Yahudi birisi, Yahudi olmayan birini öldürüp de mahkemeye çıkarılsa Allah adına adam öldürmediğine yemin edebilir. Çünkü Yahudiden başkası zaten hayvandırdır. Kendi anayasalarında ya yemin bile ne yapabiliyorlar? Edebiliyorlar. Demek ki cahiliye ruhu neymiş? Cehennem yollarından ve Allah kendisinden razı olsun. Bu noktada sahabenin çok güzel bir sorusu var. Yani bu hareketleri yapan namaz kılsa, oruç tutsa da mı cehenneme gidiyor? Evet Namaz kılsa, oruç tutsa da Demek ki kişi namaz da kılsa, oruç da tutsa bir, bu hadisi açalım. Münafıklar nasıl insanlardır? Sizin yanınıza geldiğinde biz de sizin gibiyiz derler. Sizinle birlikte ne yaparlar? amel ederler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ne yaparlar? Biz bu beyinsizlerine iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler. Bu bir münafık ne yapabilir? Olabilir. Namaz kılsa da oruç da aramızda. Öyle mi? Bu bir olabilir. Veyahut cahil olabilir, çok günahkar olabilir. Namazın hakkını ne yapmaz? Vermeyebilir. Orucun hakkını ne yapmaz? Vermeyebilir. Evet. Demek ki namaz tutsa, oruç tutsa da insan cehenneme girmekten ne yapamıyor, kurtulanmıyor. Evet. Ama e, hakkını verse demek ki kendini ne yapabiliyor, kurtarabiliyor. Ve son cümleyi tekrarlayalım: Allah Resulüne İstilatı vesileen, siz Müslümanlar, ey müminler, davetinizi Allah'a ve Allah için. Eğer Allah'a ve Allah için yapmıyorsanız muhakkak her davetin bir tesiri vardır. Ama Allah'a yapılan davetlerde tesir nedir? Her zaman olumludur ve davete de icabet edeme her zaman nedir? Hayır vardır. Aynen ikinci hadiste misal vatlarında zikrettiğimiz gibi bir köşk köşkün içinde bir sofra türlü türlü yemişler ve bir davetçiden bahsettik. O yemeğe davet edilen icabet ederse hem yemiş yiyecek hem karşısında ne var? Cennet. cennet. var. Eğer davete icabet etmiyorsa ne yemek var ne de cennet. Ama bir şey daha var. Cehennem ve azam. Evet. Bu rivayeti anladık değil mi? İnşallah. Bir rivayette misal olarak Allah kendisinden razı olsun. İmam Firmizi misal bazında toplamış. Kur'an okuyan ve okumayan müminin misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine misali verirken etrafımızda gördüğümüz yani çok rahat müşahede edebileceğimiz şeylerden misal veriyor ve diyor ki Kur'an okuyan müminin misali ağaç kavunu misaline benzer. Kokusu hoş, tadı hoş. Orada devamlı görülen bir şey bu. Belki günümüzde bunu pek göremiyoruz ama arabalara veya bir şeylere bindim hani bir şey asıyorlar da kokular koyuyor ya bundan alın. Yani hoş bir koku birden burnunuza geliyor. Kokusu hoş, tadı da hoştur. Kur'an okumayan müminin misali ise şu poşetin içindeki ekine benzerdir. Ne var içinde? Kurma. Kurma. Baba. Kurmaya benzer. Kokusu Kurma. yoktur ama evet. tadı evet. çok güzeldir. Evet. Yine hayır var bak. Yine bir güzellik var burada. Evet. Kur'an okuyan münafığın misali ise münafıkları Kur'an'da ve sünnette dinimiz nasıl zikrediyor? Görünüş hep güzel. Giyinişleri, görünüşleri, kılıkları, kıyafetleri, hep güzel. Bakın burada da münafığın misali reyhan. Fesleğenin misaline benzer ki kokusu hoştur. Ama fesleğenin tadını şöyle bakın acıdır. Münafık da sen içine girmeyince ne yapamazsın? Veyahut da onun ee, Oyununa gelmeden acı, acısını ne yapamazsın? Tadamazsın. Verilen misal. Bak aynı misalde. Kur'an okumayan münafığın misali ise karadöleği. Yani bizim bahsede var. Yaban kavunu veyahut da Ebu Cehil kavunu derler ya. Çok acıdır. Tırtırlı gibi şeyleri vardır. Yani hiçbir faydası yoktur ama sadece sinirci iyi gelir. Aynen ona benzer diyor. Kokusu da acı Tadı da nedir? Acıdır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın verilen misaller hayır olanda güzel şeyler. Hayır olmayan da nedir? Kötü şeyler. E bu Davut'un kitabında salatta geldiği gibi ümmetinin diyor münafıklarının çoğu Kur'an hafızları olacaktır. Ve burada da dikkat ederseniz güzel Kur'an okuyan münafığın meslisi ise diyor güzel kokan böyle hani baktım ya ne kadar güzel okuyor ne kadar güzel kuran şeyi var ama diyor onun tadı nedir? acıdır diyor. Allah bizi müminlerden engelley bizdeki her türlü kötü hasreti temiz etsin kardeşler devam edelim mi? <gülüyor> bir rivayette biriniz çaya bakın da onu bir dilitsin ya Ebu Kureyre'den gelen bir rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Kureyre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyerek müminin misalini şöyle verdiğini anlatıyor. Müminin misali bir ekil misali gibidir. Rüzgar devamlı olarak onu kımıldatır ve mümin de belaya uğramaktan kurtulmaz. Münafı misali ise çam ağacı misaline benzer ki hasat yapılmadan sallanmaz. <gülüyor> Anladınız mı misali? Şimdi ben kayınpederle e, bir yeri ekmiş, dikmelik derler orada. Orayı dolaşıyoruz, ekinler böyle çıkmış yıllar önce. Rüzgar böyle salladıkça bizim kayınpeder dikiriz, ah diyor. Alle meşkur diyor, şapkayı şöyle bir etti onların kendi şeyler sözleri. Ben anladım. Ekin şimdi diri rüzgarda böyle bir oyan yapıyor, sallıyor, ya, zevkleniyor. Hani deneye duruyor. Askeret gibi şey diyor. İşte müminin misali de böyle. Rüzgarda her yere ne yap savrulur. Yani şurada bir rivayet var. Mümin belaya uğramaktan kurtulmaz. Buhari ve Müslim'de bu hadis açılmış. Mümin diyor gerek malında, gerek nefsinde, gerek eşinde, gerek çocuğunda kıyamete kadar diyor bela ve musibete uğramaktan tutulmaz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelenleri şöyle sayalım. Ana karnında baba güzüyor. Bak aynı şu kadar yaşta çocukken ana gidiyor. Öksüz büyüyor. Dede çok merhametlidir. Anayı da babayı da doldurur dede gidiyor. Arkadan amca, amca belli bir yaşa kadar ne yapıyor? Getiriyor. Öksüz. Yetim. Sonra evleniyor. 15 yaş büyük bir kadından ve dulma. Sonra iman ediyor, tebliğ ediyor. İman eden bir çocuk, bir köle, bir yetişkin insan, bir kadın. Sonra bütün malı Allah yoluna ne yapıyor? Gidiyor. Dürüst, emin, güvenilir bir insan yalancı deniyor, istiracı deniyor, kavmini bölüyor deniyor. Her şeyi diyorlar. Demedikleri hiçbir şey yok. Ama aynı insanlar daha önce ne diyorlardı? Muhammed'in Emin diyorlardı. Bir şey anlatıyor, dürüst oluyor, meydana geliyor. Bu sefer... Doğru olduğunu bildiği halde dilleri hep ne yapıyor? Yalan söylüyor. Sonra altı çocuğu, bir rivayette yedi çocuğu, Kasım İbrahim bir de Talat mı? Tahir. Tahir de var. Üç erkek çocuğu. Altı çocuğunu kendi yaşamındayken toprağa veriyor. Düşünün kardeşler. Yani hepimiz ölü gören insanlarız. <gülüyor> Bir tane ölen adam onunla giriyor. İki oldu mu ondan önce giriyor. Üç oldu mu tımarhaneye giriyor. Dördü ben hiç bilmiyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Allah Resulü altı çocuğunu kendi eliyle ne yapıyor? Toprağa gömüyor. Bu kolay dayanılacak bir şey nedir? Değil. Yine meydan muhabereleri yani 17 bir rivayete göre 19 meydan muhaberesi var. Adam öldürmenin yani harpte olsun, şey olsun. Kolay bir şey olduğunu mu zannediyorsunuz? Harbin kolay bir şey olduğunu mu ve o canınız gibi sevdiğiniz bir kardeşinizin gözünüzün önünde şehit olduğunu görüyorsunuz. Bunlar basit olaylar nedir? Değildir. İşte bunların hepsi bela ve musibettir. Kıyamete kadar müminde bunlar ne yapmayacak? Hiç olmayacak. Bu aslında bize nedir? Direkt nimettir. Ayşem Nemiz'den gelen bir rivayette ise başının ağrısı, ayağına batan bir diken dahi o günahlarına nedir? Sıfaret mümkün. Evet. Bakın, münafıktan gene bir misal var. Hangi ağaçtan misal veriyor? Çam. Çam ağacı. Çam ağacı dört mevsim yeşildir. Gene bir görünüş var bakın. Bir şekilcilik var. Demek ki bizler bunlara çok dikkat edeceğiz. İkincisi, çam ağacını ormanı gezenler var mı? Yıldırım vurdu mu kökünden ne yapar? Biri atar. Çam ağacı da böyle işte. Yani münafıklar da nedir? Böyledir. Köklü değildir. Ne oluyor? ne buraya. Hatta gelen rivayette birçok sohbette anlatmışımdır hatırlayacaksanız. Üç kişi bir yolculuğa çıkar diyor. Giderler giderler giderler Azgın akan derin bir nehrin kenarına girerler. Birisi atlar yüzerek geçerdir. Biri diyor hemen peşinden atlar. Tam yarıya geldiğinde bu yandaki der ki diyor gitme. Bak boğulursun derin. Öbürü der ki diyor gel. ben geçtim. Eğer boğulacak olsaydın sen de boğulur. Geriye döner diyor. Öbürü der ki diyor gel ben geçtim. O yarıya gider. Bu der ki geçme bir oraniye, bir bu yanıya giderken yorulur Buyurun. ve nehrin azgın sularında kendini teslim eder, ölür gider diyor. Bu yanda hiç geçmez. Geçenin misali müminin misalidir. Zorluklara göğüs gelerek gider. Şuya atlayıp bir oraya bir buraya gidip de diyor ikisine de diyor ulaşamayan günahsız misalidir. Bu yanda geçmeyense ilk zorluklarla durup inkara giden kafirin misalidir rivayetlerde. Evet. Demek ki burada da münafığın misali çam ağacına. Aynen münafık suresinin baş tarafını okuyacak olursanız onları gördüğünüzde görünüşleri hoşuna gider. Konuştuklarında konuşmalarını seversiniz ama onların içleri boş, cehennem kütüpleri gibidir. Bir ses duydu mu kendilerini zannederler diyor. Hakikaten de münafıklar bu kadar ruhsuzdur Evet. Şimdi bir misal daha geliyor. i̇bn Ömer'den gelen rivayette. Burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminin misalini veriyor. Ve hepinizin bildiği rivayetlerde ben yine de hatırlatayım size. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam size diyor bir ağaç soracağım. Ama diyor, bakalım. Onun diyor boyu, bulutlara değer. Yaprakları hiç düşmez. Kökü ise, yerin ta derinliklerine gider. Meyması vardır, ta tepede. Tadı güzeldir ama kokusu yoktur. Ebu Bekir, Ömer, birçok sahabe, bir şeyler diyor. Yok diyor. i̇bn Ömer diyor ki ben diyor bu ağacın hurma ağacı olduğunu diyor. Allah benim gönlümü atmıştır diyor. Bilmiştim diyor. Ama diyor babam Ebu Bekir sahabenin büyükleri olduğu için ben bunu demedim diyor. Utandım diyor. diyor. Ve diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimse cevap vermeyince kendisi ne diyor? İşte bu hurma ağacı diyor. diyor. Hiç kimse bilemiyor. Ama i̇bn Ömer çocuk bunu diyor Allah benim gönlümü atmıştı. Yani ben bunu biliyordum. Diyor. Giderken babasına diyor ki babacığım diyor ben diyor Allah Hesul'ü bunu sorduğunda diyor bunu diyor biliyordum. Ama demedim. Ömer diyor ki senin onu söylemiş olmaklığın şuna şuna şuna sahip olmaktan daha kıymetli. Yani ben orada Onurlandırırdım diyor bir baba olarak. Çocuksa Ömer'e diyor ki oğlu sizlerin olduğu yerde bunu söylemekten hayal ettim diyor. Yani Ömer bunu düşünemedi manasında değil. Her baba evladının toplum içinde iyi bir şey yapmasını, güzel bir hareket etmesini, yani bir babalık ruhuyla bir şeyleri ister. Ama bak bu çocuk daha güzelini yapmış. Babasını burada ne yapıyor? Daha da onurlandırıyor. Ama dikkat ederseniz burada hurma ağacından misal verilir. Demek ki mümin gelen bela, musibetler de hemen dinden çıkma, dinden soğuma, amelden gevşeme, fitnelerde şunda bunda oy verme yok. Sağlam. Kök de sağlam. Ağaçta nedir sağlam? bir kokun yok. Tadı nedir? Çok güzel. Demek ki müminin misali kurma ağacı gibi ne yapma olma. Ve burada dikkat edin hedefli olma. İkisi de sahabe. Allah Resulü aleyhissalatü ve sonra insanlığın en hayırlısı kim? Ebu Bekir. Ondan sonra en hayırlı kim? Allah. Ömer. Bak o hayırlı insanın çocuğu da onun gibi neymiş? Hayırlı bir insan. İşte biz de çocuklarımızı, nefsimizi böyle yetiştirmek zorundayız. Ha bakın buraya Allah'a hamdolsun bir hayır için toplandık. Niye? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk akika'ya rehin doğar. Rehinin ne olduğunu bilir misiniz? Hı? Rehin nedir? Dilinden bir şey alır. Karşılığında dersin ki al bu sende emanet varsın. Ben sana bunu ödediğimde bu rehinimi bana ne? Yap? Versin. Her doğan çocuk neye rehinmiş? Akikaya rehin olarak doğar. Bitmedi cümle devam ediyor. Çocuklarınızdan ezayı kaldırın. Diyor. Çocuklarınızdan ezayı neymiş? Kaldırın. Şimdi akika deyince akika nedir? Kızsa bir, erkekse İki koç kesilir. Şimdi koçu kim yer? Yine biz yeriz. Kim keser? Biz keseriz. Ama buna rağmen bir ezanın da bununla nedir? Kalkacağını söylüyor. Niye? Şimdi buraya gelen bir insan Allah'ın verdiği bu ikramı yedikten sonra veya toplandığında ne der? Allah razı olsun. Allah cennette seninle koysun. Allah çocuğunu ahlaklı kılsın. Ömrünü bereketli kılsın. Hem sana hem dinine hem Allah'a hayırlı kılsın. Bunlar nedir? Bak eza ne yapıyor? Çünkü tevhidin özü duadır. Hakika. Hem yeme içme hem de arkasından bunları getirerek birçok şeyi ne yapıyor? Kaldırıyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bize hep Hayır ihsan edin. İnşallah biz kullarız. Bunu ne yaparız? Anlarız. Evet. Devam edelim Yine misal batlarından bu sefer namazın misali var kardeşler. Hepinizin bildiği konular ama biz tekrarlayalım. Allah Azze ve Celle Kur'an'da dediği gibi sen hatırlat. Mümin olan ne yapar? Anlarız. Yine rivayetimiz Ebu Kureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyerek misale başlıyor. Söyleyin. Birinizin kapısının önünden bir nehirdir. Ve sizde günde beş sefer o nehre girseniz, yıkansanız çıksanız. Kirde meslek kalır mı? İşte dinde namazın misalinde nedir? Oturuz. Allah'a emanet olun. Aleyküm Hadi Hadisi tekrarlıyorum. Söyleyin, sizden birinizin kapısının önünde nehir olsa ve siz de günde beş sefer girseniz sizin bedeninizde kirden eser kalır mı? Kalır. İşte namaz da diyor, sizin günde işlemiş olduğunuz günahları, hataları böyle ne yapar? Siler, götür. Evet. Namaz. Namaza baktığımızda Nisa suresi 140, 141, 142, 143, 144 yanlış hatırlamıyorsam orada münafığın altı hastası vardır. Çık okudunuz mu? Şöyle Kuran okuyorsunuz. Ha, gerçi kimseye bir şey sormayacağım. Ehehehe. <gülüyor> Onlar diyor namazı ne yaparlar? Vaktinde kılmazlar. Uşenerek kalkarlar. Tembel tembel kalkarlar. Gösteriş yaparlar. Allah'ı ne yaparlar? Çok fıskat ederler. Bu namaz insanı temizlemez. Bunu anladınız mı? Bu namazın sana yük. Namazı vaktinde kılar. Allah'ı zikreder ve Allah'tan korkar. Tilki gibi sağa sola bakmaz köpekler gibi yere yamışmaz. Allah'ı ne yapar? Allah'tan gafil kalmaz. Allah'ı çok zikreder. Bak bu namaz insanı ne yapar? Temizler. Namaz demek ki insanın, yani Müslüman'ın diyeyim, çünkü bir sıfat da var burada. Müslüman'ın arınmasında <gülüyor> iman ettikten sonra en önemli nedir? Ameldir. İşte Sırmızım'ın kitab imanda gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka biz İslam'dan çıkaran bir küfür ne yapmazdık? Bilmez. diyor. Peki insan ne yaptığına şöyle bir soru geliyor. Benim geliyor, sizin geliyor mu bilmiyorum. Diğer insanları bırakalım. Namaz kılanları alalım. Şimdi namaz insanı böyle temizliyorsa bu kirlilik nereden? hata var. Allah'ın emrettiğinin hep dışında zıttına hareketler var. Namaz mı kılmıyoruz biz? E peki bu ne? Acaba yaptığımız bir yerde bir su kaçan mı var ki bize bunun faydası yok? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü sevbandan gelen rivayette kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim diyor Allah bir kavme diyor azar edeceğinde onlardan ameli alır. Herkesin diyor hıt hıt hıt gıybet ceden, dedi dedikodu yaptığını görürsünüz Allah bizleri mağfiret etsin. Evet. Bu türlü pis hastanetlerden hepimizi kurtarsın arındırsın. Evet. İşte diyor Allah bir kavme diyor bela, musibet göndereceğini diyor, boğulur diyor. Vallahi, billahi, tallahi, bugün sanki o haller. Öyleyse hepimiz tövbe edelim, hallerimizi düzeltelim, amel edelim, amel edelim, amel edelim. Kavmimizin işlediği belalardan Allah bizi sorumlu tutmasın. Ve kendi halimizi düzeltelim. Devam ediyor rivayet, Enes'ten gelen rivayette, başka bir rivayette. Ümmetimin misali, yağmur misali gibidir. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Ne kadar güzel bir rivayet mi? Şimdi ne önde gidenler sevinebiliyor, ne arkada gidenler üzülüyor. Herkese burada bir dua var, hayır var. Yani ben de hayırlı olabilirmişim, öndeki de olabilirmiş. Yani başım mı sonum mu hayırlı olur bilinmez. Aynen Allah Resulü ve Vesselam bir gün e, dua ediyor. Kardeşlerim diyor. Hassab diyor ki Allah Resulü biz senin kardeşin değil miyiz? Sizler benim diyor arkadaşlarımsınız. Sizler diyor beni görerek iman ettiniz. Ama diyor kardeşlerim ileride onlar diyor beni görmeden iman edecekler diyor. Bakın, ne kadar güzel bir ne var? Isındırma var. Yani elbette ki sahabenin amelini bizim amelimiz tutmaz. Ama burada da ne var? İnsanın hep böyle hayra, güzelliğe götürmede bir teşvik var. Düşünün şu an din ayaklar altında. İnsanlar dinden imandan bir ayrı yaşıyor. Siz İslam'ı yaşayıp anlatmaya çalışıyorsunuz. Elbette ki sahabenin davetine bu erişmez ama Niye onların hayrına erişmeyin ki? Yani aynen karıncaya sormuşlar. Nere gidiyorsun lan demişler. Haca gidiyormuş. Bakmış gülmüşler. Sen mi? He. Nasıl gideceksin? E, Gidemezsem bile ölürüm demiş o yolda. Biz de karınca misali gidemesek bile niyetimiz misali o o ölürüz. Ne oldu? Eskiden insanlar deveyle üç ayda gidip üç ayda geliyordu da Şimdi uçakla üç saatte gidince hacı mı olmuş oluyor yani? Yani çabuk gidince jet hacı üç ayda gidince yani yavaş hacı mı olmuş oluyor? Hayır. Onun için hayrın nerede olduğunu anlamak zor. Allah bizi hayırca ayırmasın. Esbhanaki Allah'ım mehve ve hamdiki eşeden ne ilahe illa estağfurullah Allah'a emanet olun.